deki gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez gaybı yalnız Allah bilir dolayısıyla onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler hayır hayır onlar ahiretten yana kördürler bunun içindir ki, kâfirler, sâhî dediler. Biz de, babalarımız da ölüp, toz toprak olduktan sonra, biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız? Bize de, daha önce babalarımıza da, bu dirilme vaad edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kâfirlerin akibetleri nasıl olmuş görün. Sen, sen, Onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. İddianızda doğruysanız, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, aceleyle istediğiniz o azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir. Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler. Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi, tamamen bilmektedir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta yer almasın.